Evet, kardeşlerim nefis muhasebesinde nice fayda ve güzellikler vardır. Bunlardan biri nefsin ayıp ve eksikliklerine. muttale olmak, onu tanımak nefsini tanımayan, onun ayıp ve eksikliklerinden haberdar olmayan, onu terbiye ve teskiye edemez kardeşlerim. Artık kişi nefsini tanımakla ona muhalefet etme imkanına kavuşur. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? kişi Allah için insanlara buğz etmedikçe tam fakih olamaz Allah için insanlara onların isyanına buğz eden kimse şüphesiz kendi nefsine daha şiddetli olarak buğz eder evet mutarif bin Abdullah diyor ki eğer ben kendimin nefsimin ayıp ve kusurlarına muttale olmasaydım insanları terk ederdim yine o dua ederken diyor ki ey Allah'ım benim yüzümden insanları onların istek ve dualarını red eyleme dermiş evet Bekir bin Abdullah Arafat'ta vakfe yaptığı zaman eğer ben aralarında olmasam şu Arafat ehlinin ilahi mağfirete nail olacağını söyleyebilirdim demiştir görüyor musunuz nefislerini nasıl kınıyorlar evet i̇bn Zeyd Meslem bin Said el-Vasit naklettiğine göre Cafer bin Zeyd babasından şöyle haber vermiştir biz Kabil'e gazaya çıktığımız zaman aramızda Sıla bin Eşyem de vardı Asker yatsı namazı vaktinde bir yere indi ve orada yatsı namazını kılıp istiharata, istirahata çekildi. Ben bu surede Sırab'in eşyemin ne yapacağını merak edip izlemeye başladım. İnsanların tam uykuya vardıkları sırada yerinden kalkıp yakındaki ağaçların yanına girdi. Ben de kendisine sezdirmeden ağaçlığa girdim. O sırada abdestini yenileyip namaza durdu. O namazdayken bir aslan gelip ona yaklaştı. Ben derhal bir ağaca çıktım ve aslanın onu parçalamasından korktum. O ise hiçbir endişeye kapılmadan namazını huzurla kılmaya devam etti. Başını secdeye koyduğu zaman tamam dedim aslan şimdi onu parçalar. Fakat o hiç aldırmıyordu. Nihayet Kadi'ye oturup namazını tamamladı. Selam verdikten sonra aslana hitaben Ey hayvancaz, hadi nasibini başka yerde ara dedi. Aslan kükreyerek oradan ayrıldı gitti. Kükreyişi o kadar korkunçtu ki dağlarda yankı yaptı. Sıla kalkıp tekrar namaza durdu. Sabaha kadar da namaz kılmaya devam etti. Şafak atınca dua ve niyaza başladı. Öyle duada ve hamdu senada bulundu ki, o kadar güzelini o zamana kadar duymadım. Sonra duasında, Allah'ım ben senden beni cehennemden kurtarmanı istiyorum. Benim gibi birisi senden cennet ve cemal istemeye cüret edemez diyordu sonra dönüp askerlerin arasına katıldı. Sanki sabaha kadar yumuşak döşekte yatmış gibi bir hali ve zindeliği vardı. Ben ise tarif edilmez bir korku ve duyguya kapılmıştım ki bunu Allah bilir. Evet kardeşlerim, nefsini muhasebe ve kula yakışan tevazu ben hayır ve iyilikten yüz kadar hasret biliyorum ki bunlardan hiçbiri kendi nefsimde bulunmamaktadır diyor alimler yine alimlerden bir tanesi işlenen günahların kokusu açıkça belli olsa kimse benim yanımda oturmaya güç yetiştiremez diyor evet. burnundan kıl aldırmayan bizlere bakın geçmişteki ulemaya bak. İbn Ebü't-Dünya Halid bin Eyyub'dan şöyle naklediyor. İsrail oğulları zamanında bir rahip zaviyesinde 60 sene ibadet etmiş. Bir gün rüyasında kendisine falanca ayakkabıcı Allah Hindinde senden daha hayırlıdır denmiş. Bu rüyayı birkaç gece görünce üzerine gidip o ayakkabıcıyı görmüş. Ona amel ve ibadetin ne olduğunu sorunca o da ben öyle bir kimseyim ki bana kim gelse veya kimi görsem onu kendimden daha hayırlı kabul ederim cevabını vermiş. Rahip de o kimsenin tevazu sayesinde kendisinden daha hayırlı olduğunu anlamış. Evet. Davud et-Dâi bazı devlet büyüklerinin yanında bulunduğu bir sırada onların kendisini mehdu sena ettiklerine şahit olmuş ve onlara şöyle demiştir. Evet, evet insanlar bizi böyle över fakat bazı kusurlarımızı bilmiş olsalar dilleri bizi övmeye cesaret edemez demiştir. Evet. Ebu Hafsa şöyle demiştir kardeşlerim. Devamlı olarak nefsini itham ve bütün hallerde nefsine muhalefet etmeyen, onu taat ve ibadetlere zorlamak çeyetine gitmeyen kimse muhakkak nefislerine aldanmış olurlar. Nefislerine aldananların akıbeti ise şüphesiz helak olmaktır demiştir. Kardeşlerim, nefis gerçekten insanı helak ve hüsrana davet eder kötülüğü emreder. Aynı zamanda o düşmanların yardımcısı, her çirkinliğin arz edicisidir. Kendi haline ve tabiatına bırakıldığı zaman hep kötülüklerin peşinden koşar ve hakka muhalefet eder. Bütün ve müstesna nimet ise nefisten kurtulmak, onun kalbin ve aklın emri altına almak Allah ile kul arasında en büyük, en kalın perde odur kardeşlerim. Nefsini tanımayan ve onun arzularına karşı tedbirli duran kimseler hem nefislerine hakir gören mütevazı kimselerdir. Bunların en büyük buğzu kendi nefislerine olup kibir ve gurura düşmezler kardeşlerim. Bazen kendilerini açıkça zemmederler. İbn-i Ebu Hatim der ki El-Makdis'den, o da Amr bin Salih'ten, o da i̇bn Ömer'den. Bir gün babam Ömer şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım! Benim zulmümü, küfrümü mağfiret duyur. Orada buna şahit olanlardan birisi Ey müminlerin emri, zulmü anladık fakat küfür ne demek oluyor? Ömer, evet insan çok zalim ve çok memper bir varlıktır demiştir. Aleykümselamun rahmetullah. Mesut seste bozukluk yok değil mi? Yunus bin Hubeyf şöyle diyor bir gün ben müminlerin validesi Ayşe'ye gittim evet. Ayşe annemizden şu ayet hakkında bilgi rica ettim Allah razı olsun Sonra kitabı kullarımız arasında seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimin nefsine zulm etmektedir? Kimisi orta haline gidendir. Kimisi de Allah'ın izniyle hayırda öne geçendir. İşte büyük da budur ayetini sordum. Hatır 32 Ayşe annemiz, yavrum, bunlar şimdi cennettedirler. Ayette hayırlar da öne geçenler olarak bildirilenler ve Vesselam'ın zamanında yaşamış onun kendileri hakkında cennet ve nimetten müjdelerde bulunmuş olduğu kimselerdir. Orta halde gidenler diye işaret olunanlar ona kavuşuncaya kadar onun izinde gidip sünnetten ayrılmayanlardır. Nefsine zulmedenler diye bildirilenler ise benim gibi senin gibi olanlardır yani cevapta tevazu buyurup kendisini de onlardan saymıştır İmam Ahmet Haccat'dan o da Ebu Vahil'den şöyle rivayet etmiştir Mesruk günün birinde Abdurrahman bin Avf Ümmü Seleme'nin yanına gitti Ümmü Seleme'nin Selam'ın Validemiz kendisine kendisinin duyduğu hadislerden birini şöyle nakletti. Aleyhissalatü Vesselam benim ashabımdan öyleleri vardır ki ben öldükten sonra ebediyen beni göremeyecektir. Abdurrahman bin Avf onun bu sözünden korkuya kapılarak çıkıp gitti. Sonra dönüp yine ona geldi ve ey Ümmü Selam'a Allah hakkı için söyle ben onlardan neyim? Ümmü Seleme hayır fakat ben senden başka herhangi bir kimseye de hayır demem dedi. Evet. Ümmü Seleme validemizin bu fakat ben senden başkasına hayır demem anlamına gelen sözü onun maksadı ben bu konuyu senden başkasıyla konuşmam bundan sonra bir daha açmam demek istemiştir yoksa senden başkasının onlardan olmadığını söyleyemem bir daha kimseyi teb tebriğe edemem şüphe ve zandan kurtaramam demek istememiştir evet kardeşlerim kişinin Allah Azze ve Celle için kendi nefsine buğz edip onu kınaması sıttıkların hali ve sıfatlarındandır Allah'ım bizi onlardan yaz. Gerçek müminlerin hali hiç şüphesiz budur kardeşlerim. Ve bu hal ile hallenme bir lahza da insanı ilahi yakınlık ve rıza'nın çok yüksekliklerine ulaştırır. Öyle ki kul yıllar yılı belki de ömür boyu yaptığı ibadetlerle böylesine bir ilahi kurbiyeti elde edemez. Bunu da ancak uyanık ve kamil müminler takdir edebilir. Cahiller ve gâfiller bundan haberdar değillerdir. Evet. İbni Ebu't-Dünya'dan gelen nakillere baktığımızda Malik bin Dinar demiştir ki: İnsano İsrail oğulları zamanında bir topluluk vardı. Bir bayram günü mescitte toplanmışlardı derken o cemaattan bir genç geldi mescidin kapısı yanında durdu ve bir nefis muhasebesi yaparak bunlar Allah'ın bir takım iyi kullarıdır ben bunların arasına bu kadar günahkarlarla nasıl günahlarla nasıl katılabilirim ben buna elbette layık değilim dedi ve nefsini esaslı bir şekilde zem ve levhümetli. O vaktin peygamberine bu gençle ilgili Allah'tan vahiy geldi. Bu vahiyde şöyle deniyordu. Senin kavmine mensup olan genç sıttı kullarımızdandır. Evet kardeşlerim. Nefis muhasebesinin insana kazandırdıkları neticeler. İmam Ahmet Vehib'den şöyle diyor: Evet Yine İmran bin Musa el kasırdan nakledildiğine göre Musa aleyhisselam bir gün Hakk'a müracaat edip Ey Allah'ım ben seni nerede arayayım demiş Allah Azze ve Celle beni kalpleri kırık gönüllerim mahzun kullarımın yanında ara. Çünkü ben onlara çok yakınım. Böyle olmasaydı onlar ayakta duramazdı demiştir. Evet. Kardeşlerim, kulun gerçekten nefsini muhasebe etmesinin faydalarından biri de Allah'ın kendisi üzerindeki haklarını tanımasıdır. Allah'ın kendisi üzerindeki haklarını gereği gibi tanımamış olan kulların ibadetlerinin pek ciddi alınacak bir tarafı olmaz. Kul üzerinde ciddi bir feyz ve ilerleyiş etkisi bulunmaz. Evet. Allah'ın kulu üzerindeki haklarının neler olduğunu tanıma, nefis terbiyesi bakımından ne kadar önemliyse kardeşlerim, şüphesiz bu kalbin ıslahı ve tedavisi içinde o kadar önemlidir bu takdirde kul kibir ve gurura kapılmaz kendisini küçük görüp tevazu ile ahlaklanır elinden geldiği kadar kulluk vazifesine eda eder fakat ameli görmez ameline değil yüce Allah'ın sonsuz rahmetine güvenir tam manasıyla Rabbul Alemine taat ve teslimiyet gösterir Kortuluşun ancak Allah'ın affı, rahmet ve mağfiretiyle mümkün olduğunu hakikat ve marifetine erer. Allah'ın hakkının daima kendisine itaat edip da bulunmama, onu zikredip unutmama, ona şükredip küfran eylememe olduğu şuuruna varır. Bunun marifet ve şuuruna varan bir kul da kesin olarak bilir ki kardeşlerim kimse Allah'a hakkıyla ve gerektiği şekilde kulluk edemez. Kimsenin buna gücü yetmez. Yine kesin olarak bilir ki kulun güvenip sığınacağı kendi ameli veya bir takım kullar değil sadece sadece Allah'tır. Allah'ın bizi rahmet eyle Allah'ın bizi mağfiret eyla. Evet. İşte ehlullahın ve arife billah olan zatların nazar ve marifetleri budur ve bunun üzerinedir. Ve bunun içindir ki onlar nefislerini hakkıyla ıslah etmişler, kendilerine değil, hep Allah'a güvenip ona dayanmışlardır. Zamanımızın insanların çoğunun hallerini gözden geçirecek olursak kardeşlerim, bu güzel ve hal ve makamdan ne kadar uzağız değil mi? Allah bizleri ıslah etsin. Onlar Allah'ın kendileri üzerindeki haklarını düşünmekten ziyade kendilerinin Allah üzerindeki haklarını düşünüyorlar. Allah'tan sonu gelmez isteklerde bulunuyorlar. Bu yüzden Allah'tan kesilip uzaklaşıyorlar. Kalpleri onun marifetinden, muhabbetinden, onun rıza ve likasına iştiyaktan onu zikirden perdeleniyor tabi bütün bunlar marifetullah'ta çok geri kalmış olmanın neticeleridir insanın Allah'ı ve kendisini tanımaktan yana böyle cahil kalması ne kadar büyük bir mahrumiyet değil mi? evet halbuki nefis muhasebesinin de esası ilk önce Allah'ın kendisi üzerindeki hakları düşünüp görmesi bunları güzelce tanıyıp itiraf etmesi sonra bunları eda edip edemeyeceğini murakabe ilemesidir. Çok sevaplı ve feyizli bulunan tefekkür ibadetinin de en sevaplı ve en mühim olduğu makam da burasıdır. Başka türlü nefsi kibir ve gururdan, isyan ve tuğyandan nasıl korunabiliriz kardeşlerim? Allah'a hakkıyla itaat ve teslimiyete nasıl vasıl olunabilir? Kul zenginliğini Allah'a olan iftikaklarında daima ona, onun rahmetine aff ve mağfiretine muhtaç olduğunu itirafta bulunacak. Bu ise Allah'ın sıfatları ve Esma-i Hüsna'sı ile tanıyıp ona kullukta kusur etmemeye çalışırken daima kusurlu olduğunu onun lütuf ve iyiliklerine hep muhtaç olduğunu bilmeli. İşte nefsin izzeti zenginliği terbiye ve teskiyesi iyilik ve saadeti bundadır. Evet. Yoksa çok ibadet edip ibadetini görmekte nefsini ve onu yaratan hakkı unutmakla değil. Evet. Allah bizi rahmetiyle yargılasın.